Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nisbette kaçın. Allah'ın saadete uzanan yolundan ayrılma. Hayatını düzene sokan emirlerini sakın ihmal etme ki, yaşayışın sıhhat bulsun, gözlerin aydın olsun. Çünkü gizli ve kapalı hiçbir şey, Allah'tan gizli ve kapalı değildir. İslam tarihinin en önemli mütefekkirlerinden biri. Yazdığı eserlerle, milyonlarca insanın imanına vesile olmuş bir İslam alimi. İhya-i Din isimli eseri, dünyada en fazla dile çevrilen eserler arasında yer alan Büccetül İslam. Bu belgeselde sizlere büyük İslam alimi İmam Gazali'nin örnek hayatını ve tüm insanlığa mesajlarını aktaracağız. 1058 yılında İran'ın Tuz şehrinde dünyaya gelen İmam Gazali, son derece dindar bir ailenin çocuğuydu. Babası küçük yaştan itibaren dini sohbetlere katılır ve Cenab-ı Allah'tan kendisine ilim ve hikmet verilmesi için dua ederdi. Allah ona Muhammed Gazali ve Ahmet isimlerinde iki erkek çocuğu nasip etti. Çocuklarını yetiştirmek ve geçimini temin etmek için yün eğirip satardı. Müzik Vefatının yaklaştığını anlayınca, Şehirdeki dürüst bir arkadaşına çocuklarını emanet etti. Babalarının vefatı üzerine Muhammed Gazali ve Ahmet, Bu kişi tarafından titizlikle yetiştirildi. Çocuklar okul çağına gelince, tahsillerini devam ettirmeleri için yatılı olarak bir medreseye yazdırıldı. Fıkıh ilminde önemli seviyeye ulaşan Muhammed Gazali, Cürcan'a giderek çeşitli alimlerden dersler almaya başladı. Üç yıl Cürcan'da kalan Gazali, Tuz şehrine dönmek için yola çıktı. Ancak Muhammed Gazali'nin bulunduğu kervanın önü, eşkıyalar tarafından kesildi ve ders kitaplarına Ders notlarına el konuldu. Gazali, eşkıyaların liderine şöyle söyledi. ''Bu ilimleri öğrenmek için memleketimi terk ettim. Cürcan'a gittim. Bütün ilimler bu notların içerisindedir.'' Eşkıyaların reisi ise farkında olmadan Gazali'ye önemli bir ufuk açmıştı. ''Bildiğini iddia ediyorsun. Ancak senden bunları alınca bilgisiz kalıyorsun. Bu nasıl iş?'' Bu sözün haklılığının farkına varan İmam Gazali uzun bir dönem bu bilgileri öğrenerek kitaplara ve ders notlarına bağlı kalmaktan kurtuldu. Daha sonra Nişabur'a giden İmam Gazali, büyük kelamcıların ders halkası içerisine girdi. Yaşadığı dönemde İslamiyet'in en büyük düşmanı batınilikti. Devlet her ne kadar bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışıyorsa da başarılı olamıyordu. Bu hareket ancak ilimle yok edilebilirdi. Dönemin önemli devlet adamı Nizamülmülk bu amaçla Bağdat'ta Nizamiye Medresesi açmıştı. Ve ümmetin itikadını düzeltmek için üst seviyede bilgiler vermeyi amaçlamaktaydı. Nizamül Mülk, Nizamiye Medresesinin başına İmam Gazali'yi getirmeyi amaçlıyordu. Bunun için Gazali'yi Bağdat'a davet etti. Vezir Nizamül Mülk'le kısa bir görüşme yapan Gazali, kendisindeki ilmi derinliği ve tevazu'yu en güzel şekilde ortaya koydu ve Nizamiye Medresesine baş müderris olarak tayin edildi. Gazali burada çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Rumca öğrenerek Yunan felsefesini inceledi ve çeşitli reddiyeler yazdı. Felsefecilerin eserlerini gözden geçirdi ve aklı inkar değil, yerinin ne olması gerektiğini ortaya koydu. İç aleminde yaşanan haller onu fıtri olarak tasavvufa yakınlaştırdı. Tasavvufa karışmış bazı hurafelerin din görüntüsü altında yaşanmasını eleştirerek, Bu yanlışlığın düzeltilmesi için büyük bir mücadele verdi. Ancak yine de yerinin tasavvuf alimlerinin yanı olduğunu biliyordu. Nizamiye medresesinde elde ettiği itibar, yetiştirdiği yüzlerce öğrencinin kendisine gösterdiği minnet duygusu onu oldukça rahatsız ediyordu. O şöhretten ve devlet adamlarına yakın olmaktan memnuniyet duymuyordu. Sonunda Nizamiye Medresesini kardeşi Ahmet'e bırakarak Şam'a gitti. Umeyye Camisi'nde itikafa çekildi ve yaklaşık iki yıl orada kaldı. Daha sonra Kudüs'e giderek Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret etti. Mezarının başında üç tane yemin etti. Münazara yapmamak, devlet adamlarına yakın olmamak ve devlet adamlarından para kabul etmemek. İmam Gazali Kudüs'ten sonra Hicaz'a giderek, Orada münzevi bir hayat sürmeye başladı. Ancak öğrencilerinin ona ihtiyacı vardı. Dönemin vezirinin ricasıyla Nişabur'a giderek derslerine kaldığı yerden devam etti. Bu dönemde Sultan Sancar kendisiyle görüşmek istedi. İstemeyerek Sultan Sancar'a giden İmam Gazali, sultandan iki istekte bulundu. Tuz ahalisi açlık ve kıtlıktan inlemektedir. Onlara yardım edilmesi. Kendisinin Nişabur ve Tuls'ta ders vermekten muaf tutulması. İmam Gazali talebe okutmak ve İslam'ı yaşamakla vakit geçirirken, 1111 senesinde Cemaziye Levvel ayının 14'ünde pazartesi günü sabah namazını kıldıktan sonra kefen getirilmesini istedi. Kefen getirilince yüzüne sürdü, başına koydu ve şöyle söyledi Ey Rabbim malikim emrin başım gözüm üstüne olsun uzun bir süre odasından ses alamayan talebeleri odaya girdiklerinde sağ yanına yatmış yüzünü kıbleye dönmüş şekilde İmam Gazali'nin yansız bedeniyle karşılaştılar dönemin ünlü alimleri Gazali'nin vefatını duyduklarında şunu söylemişlerdi Gazali ilimde büyük bir deniz Eserleri İslam dini ve düşüncesinin hemen her alanıyla ilgili olduğu gibi her zihin seviyesindeki insana hitap edecek şekilde de hem yaygın hem yüksek bir özelliğe sahiptir. İhyâü Ulûmi'd-Dîn Şam'da inzivada bulunduğu sırada yazdığı inanç, ibadet ve tasavvufa dair konuları içine alır. El-Munkizu dalal Düşünce hayatını ve kendisinin geçirdiği ruhi-manevi merhaleleri anlattığı eseridir. Bu eser, değeri bakımından Augustin'in itiraflarına, Descartes'in metot üzerine konuşmasına ve Rousseau'nun itiraflarına benzetilir. Mekâsidul felasife. Felsefenin mahiyetini ve filozofların delillerini sergiler. Daha sonra tenkit edeceği Aristocu felsefenin tanıtımı mahiyetindedir. Niyarul ilm ve Mihakun nazar. Bu iki eser klasik mantığın temel problemlerini sergiler ve mantığın öneminden bahseder. El İktisat fil Etikat, İlcamul Avan an ilm il-Kalam, Mizanul Amel, Mişkatul Envar, Cevahirul Kur'an. El Risaletü'l-Leduniyye, Faysalü'l-Tefrika, Kimya-i Saadet, Me'aricü'l-Kudz, El Mustasfa isimli eserleri ise kelam, tasavvuf ve ahlaka dairdir. Gazali, sözü geçen eserleriyle İslam inanç ve düşünce hayatının günümüze kadar gelen meselelerinin hemen hepsiyle ilgilendiğini göstermektedir. Bütün endişesi, İslam akidesini buna bağlı olarak da İslam ahlakını ve düşüncesini savunup yaymak olan Gazali, dinle doğrudan ilgili bulunmayan diğer ilimleri de İslam dinini esas alarak değerlendirmiştir. Bu sebeple de devrinin geleneğine uyarak bütün ilimleri, İslam inancını esas kabul ederek bir sınıflamaya tabi tutmuştur. Gazali, İslam dünyasının siyasi çalkantılı döneminde ve İslam inancının çeşitli düşünce akımlarıyla mücadele ettiği bir sırada yaşadığından, inanç konularını ele alıp savunan kelam ilmini, akli meseleleri işleyen felsefeyi ve dini hayatı bu ikisinin üstünde ve dışında tamamen ruhi bir yaklaşım içinde görmeye çalışan tasavvuf ekollerini ciddi bir tenkit ve tahlilden geçirme ihtiyacı duymuştu. Onun birinci gayesi İslam inancına ve Ehli Sünnet akidesine gelebilecek her çeşit hücuma karşı koymaktı. Bu sebeple günümüz Müslümanlarına da ışık tutacak bazı temel ilkeler tespit etmişti. Gazali'nin en mühim yönlerinden biri de felsefe ile olan ilişkisidir. Onun felsefe çalışması İslam düşüncesinde ve ilahiyat alanında kendisinden sonra gelen düşünürlerin ve düşünce alanlarının her birinde etkili olmuştur. Bu konuda kullandığı metotsa felsefesine karşı olduğu Aristot'u mantığını kabul ederek ve felsefeyi yakından tanıyarak felsefe tenkitçiliği şeklinde ortaya çıkar. Gazali'nin bir felsefe tenkitçisi olarak İslam dünyasında derin etkisine ek olarak onun şüphe, hakkı götürür prensibiyle Fransız düşünürü Descartes'a sebeple sonuç arasında zorunlu bir bağlılık yoktur düsturuyla David Hume ve aklın bütün meseleleri kavrayamadığını ileri süren ilkesiyle de Alman düşünür Kant'a öncülük ettiği söylenir. Gazali'nin felsefeden amacı Dinin, felsefeden üstün olduğunu göstermektir. Ulaşmak istediği şey de, her türlü şüpheden uzak, kesin yani yakîni bilgidir. O, aradığı kesin bilgiyi, dünyayla ilgilerini kesmiş olan kalbin safiyetinde bulur. Bu tavrıyla da, genelde tasavvufa meyleder. Allah hakkında bir bilgiye sahip olmanın şartı, mal, evlat, makam, mevki ve benzeri dünya ile ilgili bağlardan kurtulma dilin daima Allah'ı zikretmesi ve nihayet dilleki zikrin kalbe intikal edip Hatta kişinin kalbinden de lafız ve kelimelerin silinip sadece onların manasının kalmasıdır kişi ruhu temizleme yoluna girip bu yolun gerektirdiği şeyleri uygulamaya başlayınca, kendisinde Allah'ı tanıyıp bilmeye yarayan keşifler ve müşahedeler zuhur etmeye başlar. Hayatının sonlarında yazdığı ve bir otobiyografik eser olan El-Munkhizu Mina Dalal'de, Gazali, kendi zihni ve ruhi durumunu anlatır. Burada derin ve hakikati arayan bir şüphe sergilenir. O, bu yıpratıcı şüpheden Allah'ın lütfuyla kalbine attığı bir nur yardımıyla kurtulur. Böylece apaçık hakikatleri aklın, akıl yürütmenin ve mantığın yardımı olmaksızın, yani delilsiz ve ispatsız bir şekilde birdenbire kavraması mümkün olmuştur. Gazali zamanında Hasan Sabbah, gizli bir teşkilat kurup etrafındaki fedailerle dehşet saçar hareketlere girişmişti kendini de masum hata etmez ve günahsız imam diye tanıtmıştı bu durum İslam dini için hem inanç bakımından hem de siyasi olarak bir tehlike oluşturmuştu onların temel ilkeleri birliği temin etmek için bir imamı masuma bağlanmak ve bütün bilgileri ondan öğrenmek gerektiği şeklindeydi Gazali onlara karşı Müslümanların imamı Masum'u Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Biz Allah tarafından ona indirilen Kur'an-ı Kerime ve onun sünnetine bağlıyız diyerek batın iyiliği kesinlikle reddeder. Eserleri orta çağda Latinceye çevrilen Gazali El-Gazel adıyla meşhur olmuştur. Gazali bilhassa Endülüslü iki filozof olan İbn Rüşd ve İbn Tufeyl tarafından ciddi şekilde tenkit edildi. Ancak Gazali 11. yüzyıldan günümüze kadar Ehli Sünnet akidesinin sağlam bir şekilde devam edip gelmesinden ve tasavvufta ilmi otoritesiyle kendini daima hissettirmiştir. Zamanımızda da kelam, fıkıh, İslam hukuku, tasavvuf, ahlak ve felsefede Önemli yerini muhafaza etmektedir. Birçok dünya diline çevrilen, UNESCO tarafından da yayınlanan Ey Oğul, batıda ve doğuda okuma rekoru kıran bir eserdir. Müslüman'ın 24 saati demek olan bu kitap, ayrıca bir öğüt ve nasihatler bütünüdür. Bu çeşit çalışmaların tamamında olduğu gibi, İmam-ı Gazali'nin bu eserinin baş kısmında, iman ve İslam'ın esaslarıyla birlikte, ibadet konuları işlenmektedir. Ancak biz filmimizin bu bölümünde, Sadece ahlaki bölümleri ve insan eğitimine yönelik kısımları aldık. Ey oğul! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nispette kaçın. Allah'ın saadete uzanan yolundan ayrılma.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 Böyle yapmak, saygınlığı götürür, kin ve düşmanlık kapıları açar. Ey oğul! Ağırbaşlı, terliyeli, saygılı ve nezaketli olmaya çok dikkat et ve itina göster. Ancak böyle yaparken gurura kapılma. Sonra senden bu sıfatla söz edilir. Halka tepeden bakma. Sonra senden bu sıfatla bahsedilir. Ey oğul! Dostuna da, düşmanına da hoşnutluk göster. Başkasına eza ve cefa etmekten kendini alıkoy ve bunu onlardan korkup ürktüğün için de yapma. Sadece iyi bir huy olduğunu düşünerek öyle davran. Ey oğul! Bütün işlerinde orta yolu tut. Çünkü işlerin en hayırlısı orta yoldur. Az konuş. Karşılaştığın her Müslümana selam ver. Ey oğul! Huysuz ve karaktersiz kadından sakın. Çünkü böylesinin dili, kocası üzerinde çirkin ve ağırdır. Dünyaya çocuk getirmesi, yüzündeki haya perdesini açmıştır. Artık ne ev halkından utanır, ne de konu komşusundan. Böyle kadınlar ne dünyaya yararlar, Ne de ahirete. Bunlar, Ülfet ve sohbet edilmeye layık değildirler. Böylelerinin gizli hali olmaz. Aile sırrımı sokağa dökerler. İyilik ve hayrı çoktan yere gömmüşlerdir. Asık suratlı olarak sabahlar, Akşam nerede olduğu bilinmez. Onun sunduğu bir yudum su, Şerdir, zehirdir. Yemeği öfke, konuşması maskedir. Evi perişan, elbisesi kir ve pastır. Yılan gibi sokar, akrep gibi ısırır. Kocası evet dese o hayır der. Böylesi kadınlardan uzak dur. Ey oğul, kadınların bir kısmı da sevimli ve merhametlidir. Bereketli ve feyizlidir. Soylu çocuk doğurur. Kendisine her zaman güvenilir, komşuları arasında itibarlıdır, aile sırlarını korur, kimsenin yanında açmaz, cömerttir, eli açıktır, bağırıp çağırmaz, alçak sesle konuşur. Evi tertemizdir, çocukları çiçek gibi gönül alıcıdır, hayrı süreklidir, kocası da o nispette yumuşak huyludur. Namus onun şiarı, terbiye değişmez vasfıdır. Ey oğul! Soysuz adamlarla tartışma. Sonra onun kötü arzularını kendine çekmiş olursun. Namus ve şerefini koruyan insanlara herkes izzet ve ikramda bulunur. Böyle kimseler halk tarafından itibar görür. Hakkı bilmek doğruluktan gelen bir fazilettir. Kendini zavallı ve fakir göstermeye çalışan kimse hakarete uğrar. Ey oğul, bir meseleyi yazarken gereksiz kelime kullanma. Az kelimeyle çok şey anlatmaya çalış. Sonu gelmeyecek arzular peşinde koşmak sapıklıktır. Başkasını kınıyan ve hep kusur söyleyen adamın dostu olmaz. Din. Süslerin en güzelidir. Kuru gürültü boş yere vakit harcamaktır. Sarhoşluk insanlıktan uzaklaşıp şeytanlaşmaktır. Yapılan bir akti bozan kimse sırtına bir kin yüklenmiş olur. Yumuşak söz büyüklerin ahlakındandır. Ey oğul! İki çeşit dost ve kardeş vardır. Birisi, başına bir bela geldiği zaman seni korur. Diğeri de, mutluluk ve ikbal günlerinde senin dostundur. Bela gelip ikbalden düştüğünde, dostluk yüzünü gösteren kardeşi, hakiki kardeş ve dost bil ve dostluğunu korumaya çalış. Saadet günlerindeki dosta pek güvenme. Sıkıntılı günlerinde dostluk bağını uzatmıyorsa, Onu düşmanların düşmanı bil. Ey oğul! Heveslerine ve nefsine uyan aşağılık çukuruna yuvarlanır. Zarif görünümlü insanlar fazla ilgini çekmesin. Dış görünüşe pek aldanma. Çünkü insan kalbiyle, düşüncesiyle ve diliyle adamdır. Kıyafetiyle değil. Benzi sarı, zayıf kimseleri hor görme. Çünkü insan iki küçük et parçasıyla ölçülür, kalbi ve dili. Öyleyse insanların bu iki değerinden faydalanmaya çalış. Gerisi et, kan ve kemiktir. Ey oğul, düşman ülkesinde de olsan fitne ve fesat çıkarmaktan sakın. Kendinden aşağı kimselere karşı çoluk çocuğunu. Şeref ve itibarını yaygı yapma. Malını kendinden fazla kıymetli ve üstün tutma. Ey oğul! Saçını sakalını tarayıp öyle sokağa çık. Beyaz kılları koparmaya kalkma. Lüzumundan fazla güzel kokulu şeyler sürünme. Bir ihtiyacını dile getirirken üzerinde ısrarla durma. Bir takım arzularının yerine gelmesi için küçülme. Servetinin tam listesini, mevcut paranın tam rakamını çoluk çocuğuna verme. Çünkü bunlar onu az görecek olurlarsa kendilerini zayıf sanarlar. Çok görecek olurlarsa yaşayışlarında değişiklik yapmak isterler. Onları hırpalamadan belli ölçüde idare etmeye çalış. Ey oğul! Tartışmada şunlara dikkat et. Birisiyle tartışırken vakar ve efendiliğini elden bırakma. Bilgisizliğini ortaya koyma. Bu konuda aceleci olma. Delillerini getirirken çok iyi düşün. Tartıştığın kimseyle aranda hakem olarak yumuşak huyunu gör. Elinle ve parmağınla fazla işarette bulunma. Karşındaki adam... Sana ölçüsüz davranır, küstahlıkta bulunursa sen de nezih ve ağırbaşlı davran. Seni kızdıracak olursa yine ölçülü konuşmaya çalış. Kendi şerefini düşün. Ey oğul, devlet adamlarıyla görüşmede şunlara dikkat et. Devrin hükümdarı sana yakınlık gösterirse onunla mızrak ucunda bulunduğunu hesapla. Hiçbir zaman Onun bu yakınlığından cesaret alıp haddini aşma ve kendini güven içinde hissetme. Son derece efendi ve yumuşak davran. İlahi hükümlerden biri zedelenmedikçe hükümdarın hoşuna gidecek şekilde konuş. Onun sana lütufları seni ölçüsüzlüğe sürüklemesin. Sakın hükümdarla yakını arasına girme. Ancak İyilik ve hayırlı işlerde gir. Çünkü hükümdarla yakınları arasına giren kişinin düşüşü çok ani ve süratli olur. Ey oğul! Konuşurken şu noktalara dikkat et. Söz verdiğinde onu mümkün olduğu ölçüde yerine getir. Konuştuğunda ancak doğruyu söyle. sağırlara seslenir gibi konuşma dilsizlere hitap eder gibi sesini kısma makbul söz söyle güzel konuşmaya çalış seni dinleyenin olduğu takdirde konuş ilgi duyulmayan yerde konuşma halkın kabul etmeyeceği ve garip karşılayacağı olaylardan söz etme ey oğul kendini iyice sıkıntıya sokmuş bir miskin gibi gözü aç mal kıymeti bilmeyen ilerisini görmeyen bir sefih gibi savulgan olma sana ait hakları belirle dostuna saygılı düşmanına insaflı ol ey oğul Cenab-ı Hakk'ın ihsan buyurduğu nimetten fakirleri ve muhtaçları hissedar etmek şükürdür Eğer kapına bir fakir gelirse onun kalbini hoş et öyle gönder Ey oğul sadaka verirken gizli vermek kendine bir musibet geldiğinde bağırıp çağırmayarak yaygara yapmayarak gizlemek gerekir bir günah işlediğinde ceza gelmeden hemen tevbe et sadaka vermek sıddıklar nişanıdır onlar sıddıklar zümresindendir Ey oğul Tamahkar olma. Kalbin katı ve kara olur. Çok mal arttırmak için hasislik etme. Ey oğul! Cenab-ı Hak, şefkati ve merhameti sebebiyle Musa aleyhisselama peygamberlik verdi. Ey oğul! Sen de şefkat ve merhameti elden bırakma ki merteben yüce olsun. Ey oğul! Anne baban yaşlanınca, Elinden geldiği kadar onlara yardım et. Çünkü onlar sen küçükken türlü türlü zahmetini çektiler. Devamlı onların hayır duasını al. Ve dua ederlerse dünyanın da ahiretin de yıkılır. Anne babanın rızası Allah'ın rızasıdır. Onların öfkelenmesi Allah'ın gazabıdır. Ey oğul Mü'min kardeşinin bir ayıp ve kusurunu görürsen, onu gizle, ifşa edip yayma. resul Ekrem aleyhisselam efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim bir mü'min kardeşinin kusurunu görür de, halkın yanında onu rüsvay etmezse, allah Teala kıyamet gününde onun ayıplarını örter, mahşerde halkın huzurunda rüsvay etmez. Ey oğul! Hayırlı amellerinde sebat et ve işlemede devamlı ol. Bir gün yapıp bir gün terk etme. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah katında en sevgili amel daimi yapılan ameldir. Daimi yapılan amel kişiyi maksuduna ulaştırır. Ey oğul! Ahirette selamet istersen kimseyi incitme. Bir çocuk görünce bu günah işlememiş masumdur. Ben günahkarım. Bu benden üstündür de. Kendinden yaşlı birisini gördüğün zaman da bu benden çok ibadet etmiştir. Benden eftaldir de. Ey oğul! Cahil birisini görürsen, Bu bilmeyerek günah işler. Bense, bile bile günah işlerim. Bu benden eftaldir, de. Bir fakiri görürsen, bu iman ve saadetle gider. Bense, nasıl gideceğimi bilmiyorum. Bu benden eftaldir, diye düşün. Eğer bu şekilde kendini herkesten aşağı görmezsen, Allah katında yüce olamazsın. Ey oğul! Mü'min kardeşini sevindir. Peygamber Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse dünyada bir mü'min kardeşini sevindirirse, Cenab-ı Hak kıyamet gününde onun kalbini ferahlatır. Ey oğul! Elinden geldiği kadar mü'min kardeşinin ihtiyacını gör. Peygamber Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim dünyada bir mümin kardeşinin ihtiyacını giderirse Cenabı Hak onu dünyada altmışı da ahirette olmak üzere yetmiş ihtiyacını giderir. Küçük ve büyük kardeşine güzelce davran. Ey oğul, eğer kardeşin senden küçükse ona edep ve terbiyeyi öğret. Okut ve tahsil yapmasını temin et. Tatlı sözlerle öğüt ver. Fena hallere düşmesine mani ol. Şayet kardeşin senden büyükse ona saygı ve hürmet göster. Sözünü dinle, anlattıklarına kulak ver. Ahiret kardeşine ise tazimde kusur etme. Senden bir haceti varsa çabuk yerine getir. Çünkü ana baba bir kardeşten ahiret kardeşin daha hayırlıdır. resul Ekrem Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Birbirleriyle Allah için ahiret kardeşi olanlara, Cenab-ı Hak ahirette bir derece ihsan eder ki, hiçbir amelle o manevi dereceye erişilemez. Eğer ahiret kardeşin uzaktaysa, ara sıra ziyaret et, ihmal etme. Oğlunu ve kızını iyi yetiştir. Ey oğul! Oğluna ve kızına küçükken edep ve terbiye öğret. Onları iyi yetiştir. Büyüdükleri zaman öğretmen güç olur. Hanımının ve çocuklarının bir suçu olursa bağışla. Peygamber Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızın, hanımınızın ve hizmetçinizin suçunu bağışlayınız. Küçüklerin kabahatini affetmek büyüklerin şanıdır. En makbul sadaka, ehline, evladına ve hizmetçine verdiğin sadakadır. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur: Bir kimse hanımına, çocuklarına ve hizmetçisine gönlünü istediği yemeği yedirirse, Allah-u Teala ona bin derece ihsan eder. Oğlunu yabancı kadınlarla ülfet ettirme. Yedi yaşında namazı, dokuz yaşında orucu öğret. Günah ve haram olan şeyleri bellet. Ey oğul! Evine misafir gelirse kapıda karşıla, selamını al. İzzet ve ikramla hoş geldiniz, safa geldiniz diyerek önlerine düş. Odada üst başa oturt, sen de aşağıya otur. Yemek vaktinden önce gelmişse yemek çıkar. Yemek vaktinden sonra gelmişlerse, tatlı bir şey ikram et. Kalkıp giderken, rahatsız oldunuz, özür dilerim diyerek kapıya kadar uğurla. Gece kalmak için akşamüstü gelen misafire de bu şekilde ikram et. Yemek yedirdikten sonra gece fazla oturma. Belki misafir yorgundur. Münasip bir yere yatağını yap, yanına su koy, tuvaleti de göster. Allah rahatlık versin diyerek kendi odana çekil. Sabah olunca kahvaltı çıkar. Eğer kalıcı misafirse kalıncaya kadar gönlünü hoş tut. Gideceği vakit yemek yedirmeden bırakma. Belli bir yere kadar yolcu et. Allah selamet versin diye dua et. Ey oğul! Yiyip içerken şunlara dikkat et. Sofraya oturmadan önce... Ellerini yıka. Tabağın ortasından değil, Kendi önünden ye. Sofrada sağa sola eğilerek, Yanındakileri rahatsız etme. Ağzında lokma varken konuşma. Ağzındaki lokmayı kimseye gösterme. Ekmeği ısırıp yemeğe batırma. Vücudunun rahatını istersen, Az ye ve az iç. Ey oğul! Çarşı pazarda şunlara dikkat et. Çarşı pazarda yürürken kimseye omuz vurma, incitme. Kimseyle alay etme. Meydanda yere tükürme. Elle çekişip kavga etme. Sattığın şeyi geri getirirlerse al. Yalan söyleme. Kimseyi aldatma. Dükkanını erken aç. Geç kapa ve kaparken besmele çek ve... لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Oku. Halkla tatlı konuş. Yiyecek bir şey alırken sahibinin izni olmadan alıp tatma. Aldığın yiyeceği evine açıktan götürme. O nedir diyene tattır. Ey oğul! Bir kimseyle yol arkadaşlığı yaparsan onun ayağınca yürü. Hızlı yürüme. Öteye beriye sapma. Yol arkadaşını bırakıp da bir tarafa savuşma. Bir işte meşgul olup da bekletme. Arkadaşlık hakkını ve onun alışkanlıklarını gözet ki senden hoşnut olsun. Ondan ayrılacağın vakit helalleşip veda et ve elini sık. Ey oğul! Hastanın halini hatırını sormak görgü kuralıdır. Hastayı ziyaret ettiğin zaman odasına habersiz girme. İçeri girerken selam ver. Hastanın sağ yanına oturup elini okşa. ne ağrıyor, hastalığın nedir, şimdi nasılsın diye sor. İnşallah geçer diye teselli et ve ümitlendir. Hastanın yanında çok oturma. İhtiyacı varsa elinden geldiği kadar yardım et. Eğer hasta ağır, ve kendini bilmiyor veya doktor kimseyle görüşmesini yasaklamışsa odasına girme. Ev halkından haber al veya bir adam gönderip sordur. Hasta ziyareti insani bir vazife olduğu gibi sünnettir ve sevabı çoktur. Ey oğul! Akrabandan, dostlarından veya memleketinden biri vefat ederse cenazesine katıl. Cenaze sahibine, evlat ve akrabasına, orada hazır bulunanlara selam ver. Vefat eden fakirse cenaze masraflarına yardım et. Cenazeyi yaya olarak takip etmek sünnettir. Mazeretin yoksa mezara kadar yaya git. Cenazeye katılamıyorsan ailesine mektup yazarak başsağlığı bildir. Cenazede bulunmak ve cenaze namazını kılmak, çok büyük sevaptır. Bu belgeselde sizlere büyük İslam alimi İmam Gazali'nin hayatını, eserlerini ve tüm İslam ümmetine tavsiyelerini aktarmaya çalıştık. Bu büyük alimin mesajını elbette 45 dakikalık bir belgeselde anlatmak mümkün değil. Hiç şüphesiz İmam Gazali'yi daha geniş bir şekilde anlamak ve onun mesajını kavrayabilmek için onun binlerce yıldır tüm inananlara ışık tutan eserlerine başvurmak gerekir. Ümid ederiz ki bu çalışma İmam Gazali'yi kısa da olsa tanıtmak ve onun eserlerine yönlendirmek için bir vesile olur.